İmanı nispetinde müminin heyecanı, vazifenin kendisine düştüğü an takınacağı tavrı hızbelerde arz etmeye çalışıyorum. Her hadise, her oluş, her keyfiyet daha sonra olacak bir hadisenin, bir oluşun, bir keyfiyetin başlangıcı. O da bir diğerinin, o da bir diğerinindir. Müminin hayatında ilk oluş, İlk diriliş, ilk hadise Allah'a iman etmesi, iman dairesi içine girmesidir. Bu daire içine giren herkes vaziyeti değişmiş olacaktır. Değişik vaziyet onu değişik tavırlara, değişik oluşlara itecektir. Her gün o vadide mesafe kat edecek. Bir gün anlaşılmazların içine, kavranılmazların içine girecektir. Allah'ı hoşnut edeceği... ...nebiler nebisini memnun edeceği... ...bir durumu ihraz edecektir. Temelinde... ...bu anlayış, bu duyuş... ...bu aşk ve bu heyecanın bulunduğu her cemaat... ...kıza zamanda ayaklarının üzerine doğrulmuş... ...ve hüküm ferma olduğunu... ...bütün insanlığa göstermiştir. Mebzeyinde... ...çıkış noktasında bu aşk ve heyecanın bulunmadığı... ...hiçbir cemaat... ...ayağın üzerine doğrulamamış... Kendisini gösterememiş, var olduğunu, dirildiğini insanlığa duyuramamıştır. Ahir zaman böyle bir oluşu, böyle bir dirilişi beklemektedir. Düğümün veya bu ipin öbür ucundaki düğümde biz bunu bütün coşkunluğuyla, bütün tonuyla, bütün dolgunluğuyla müşahede etmiş bulunuyoruz. Dirilen cemaatin dirilişinin mebdeinde neyin olduğunu bütün coşkunluğuyla müşahede etmiş bulunuyoruz. Yeniden bir diriliş intizar ediyorsanız fikren, kalben, hayalen, imanen saadet aslına gidiniz. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Rahleyi tedrisi önün oturu veriniz. Dalücü her saçan mübarek dudaklarından dökülen kelimeleri dinleyi veriniz. İçinizdeki hırfaniliği tamir etmiş olacaksınız. Yeniden hayata gelmiş olmanın havasını iliklerinize kadar duyacaksınız canlılığı şebabeti ruhunuzda bütün neşadı duyacak ve zevkli bir hayat yaşama durumuna dönemine başlamış olacaksınız. Sahabi, sahabi deriz. Beni Allah onları demeden uzak etmesin. Sizi de onları dinlemeden uzaklaştırmasın. Ben şahsen her şeyin temelinde onları görüyorum. Şahsen sözüm büyükçe bir söz oldu. Aslafın anlayışı, aslafın kanaatını bunun da etmiş oluyorum. Onlar öyle görmüş, öyle demiş, öyle ifade etmişler. Öyle görüşü Hakk'a hizmet, öyle deyişi Hakk'ın ifadesi, öylesine duyuş ve du duygulanışı imanın muktezası olarak biliyorum. Cenab-ı Hak ayırmasın. Her sahabi bu coşkunlukla kendisine vazife terettüp edeceği anı beklemiş terettüp ettiği anda istenilenin üstünde o vazife yerine getirmiştir. Yerine getirdiği her vazife aynı zamanda daha sonra başına açılacak bir hadise o hadisede kendisine düşecek vazifede yapacağı işler mevzunda ona fikir vermiştir. Şimdi bunu yaptım. İleride bana terettüp eden işler karşısında da şunu yapacağım demiştir. Zübeyir bin Avam onu size bir evvelki derste kısaca nakletmiştim. Mekke'de bütün tuğyanın, bütün taşkınlığın Müslümanları takip ettiği o dönemde Zübeyir onların ifadesiyle ağzı süt kokan bir çocuktu. Ama gönlünü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama vermişti. Benliğiyle İslam'ın içinde Kur'an'ın potasında eriyivermişti. Sağından solundan neresinden bakarsanız bakınız Onda hayatlaşan, kristalleşen bir Kur'an görecektiniz. Bir Kur'an. Ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de bağlılığı o demliydi. Mekke'nin sokaklarından birinde bir gün bir şai'a duydu. Beline bağladığı kılıcı yerden sürünen bu çocuk bir şai'a duydu. Bu şai'a onun hayatında başlamak üzere olan her şeyi bitirecek bir şayaydı. Kulağına gelen ses kendisini çok rahatsız etmişti. O demli rahatsız etmişti ki... Birkaç dakika sonra deli gibi sokaklara düşmüş onu arıyordu. Birdenbire bir sokakta karşı karşıya geldiler. Allah Resulü mütebessim bir çehreyle ona teveccüh etti. ''Nereye?'' dedi ya Zübeyir. ''Seni arıyordum ya Resulallah. Ne yapmak istiyordun?'' İbn-i Asakir tefsilatıyla anlatıyor. ''İşittim ki sana kast etmişler. Seni yakalamış ve seni şehit etmişler. Ne yapacaktın sen o zaman?'' Bu kılıçla bütün Mekke halkına meydan okuyacaktım ya Resulallah. Tebessüm buyurdu. Okşadı mübarek başını ve kendisine dua etti. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'i anlatırken iman insanda bir coşkunluk ister. İman insanda bir heyecan ister. İş başa düştüğü zaman insanın aslan olmasını iktiza eder. Gönle bu ateş girdiği zaman insan bir ateş pari olur. Onlar birbirlerinin faziletini de bize naklederler. Biz hepsinin faziletli olduğunu yine onlardan öğrendik. Birbirlerinin aleyhinde olmadılar. Dedikodu yapmadılar. Kendisi yükselmesi için başkasını küçültme lüzumunu duymadı. Başkasını anlattı. O harp meydanlarının Hayder-i Kerrar'ı, Şah-ı Merdan'ı, Nebiler Nebisi'nin dilinde Allah'ın artlarını Hazreti Ali, adeta kendisi bir hiçmiş gibi Ömer bin Hattab'ı anlatıyor alem hicret etmiştir ama çapına göre hicret etmiştir Ömer'i göreceksiniz o gün Kabe'yi bir tavaf etti yedi şavtını tamamladı alem Medine'ye gitmişti pek az insan kalmıştı himaye edecek kimse yoktu bütün aşkıyla Kabe'yi tavaf etti son olarak onlara meydan okuyordu ve sonra ses çıkarmadıklarını görünce bir tepenin başına dikildi bütün sesiyle haykırdı onlara ben Medine'ye gidiyorum Resul-i Ekrem'in gittiği yere gidiyorum ashabın gittiği yere gidiyorum veya Resul-i Ekrem'in gideceği yere gidiyorum hanımını dul bırakmak isteyen annesini evladı üzerine ağlatmak isteyen çocuklarını yetim bırakmak isteyen falan vadide gelsin diyordu İmanın coşkunluğu gözünü öylesine hicab olmuş ki onun bütün Mekke'yi görmüyordu gözü Göçmüş bir çağlayan gibi Medine'ye doğru atmak istiyordu İman ondan onu istemiştir. O gün onu istiyordu. Uhud meydanı olunca orada da iman onlardan başka şey isteyecek. Hamza'yı görüyoruz. O Mekke devrinde av avlayan adam. İslam'ın Kur'an'ın nurundan mahrum olduğu için sefahatını aşamayan adam. nefsin aşamayan adam. Bakın ki benliğinin bir tarafından nasıl vurup öbür tarafından geçiyor. Nasıl bütün hissiyatını deliyor parçalıyor. Uhud'a kadar kim bilir kaç tane çam devirmiştir. Ama İslam karşısında inkiyat edip vel kırıp boyun büküp onun emirlerini dinledikten sonra o bir melek olmuştur. Biz Müslümanlığı gerçekten kavrayıp izan haline getirdikten sonra hiçbir fikri fikriyle ortaya çıkmadığını görüyoruz. Tamamen terennüm edilen tek şey İslam'dır, imandır, Kur'an'dır ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları, muciz beyan beyanları. Uhud'da bir tezelzüle şahit oldu. Tezelzüle şahit olurken... ...çok mertler, cesur kimseler vardı. Çok aslanlar vardı o gün. Enes bin Nazır gibi, i̇bn Cahş gibi, Sa'd bin i Ebi Vakkas gibi... ...yerinden bir adım geriye adım atmayan, Resul-i Ekrem'i müdafaa eden Aslanlar var. O gün Hamza'da o arslanlar arasında dalıverdi. Onu takip edenler vardı. i̇bn Asakir'in naklettiğine göre o gün... İlk defa düşmana döndü baktı. Onları küçümsüyor ve istihkar ediyordu. Bedir gibi bir sağdan vurup soldan çıkacak gibi geliyordu ona. Müslümanların da bir kısmının kendilerine düşen vazifeyi ölümleri pahasına yerine getirmediklerini görünce Allah'ım şunların yaptıklarından da sana sığınırım, özür dilerim diyordu. Ve sonra saflara düşman saplarına dalarken dudaklarından şu sözler son olarak döküldüğü duyuluyordu. ''Ene esedullah, ene esedü Resulillah'' diyordu. ''Ben Allah'ın arslanı, ben de Resulullah'ın arslanıyım'' diyordu. Ve sonra da bir arslanı yakışır şekilde sinesinden yediğimiz rakla, la şeklinde yere yıkılıyor. Ciğerleri parçalanıyor, içi de deliniyordu. Deldiği benliğinden sonra içi de deliniyordu, maddesi de parçalanıyordu. O esas enaniyetini parça parça etmişti. Resulullah da İslam'da, Kur'an'da fani olmuştu. Coşkunluğun temelinde, heyecanın temelinde de bu vardı. Mekke ondan başka şey istemişti, onu yerine getirmişti. Hicret dönemi başka şey istemişti, onu yerine getirmişti. Ama Uhud gibi sark bir kayaya çarpılınca, Uhud Hamza'dan başka şey istemişti. Artık burada her şeyini feda edeceksin, onu da seve seve feda etmişti. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, bu Aziz şehidi yıkamamıştı. Üzerine bir rivayete göre her şehitle beraber namaz kılmıştı. Yetmiş uhu şehidiyle beraber Hamza'nın üzerine de yetmiş defa namaz kılınmıştı. Gözyaşlarıyla onun tertemiz cesedini yıkayivermişti. Cennetten gelen eden damlalardan daha berrak, daha temiz bir su Hazret Hamza yı yıkıyor ve tekfin ediyor. Dünyaya öylesine küsmüş öylesine tepmişti ki mezarına, tek mezarına. Belki Ravza-i Tahire'nin yakınında civarında bulunan mezarların en kutsısı olan mezarına konurken üzerinde kendisini saracakları bir kefeni bile yoktu. Dünyayı öylesine terk etmişti. Uhud öyle olmasın iktiza ediyor. Bu her şeyin yıkıldığı bütün değer hükümleri ve kıymetlerin alt üst olduğu Neslin, gelecek nesillerin iman, Kur'an adına bizden çok şey istediği şu dönemde Müslümanlar pek çok şeye katlanma mecburiyetindedirler. Kefere ve fecere bilerek Müslümanın aleyhinde olacaktır. Bir kısım kafirler bu kefere fecereye alet olacak. Müslümanlar hakkında yalan yanlış malumatlar intikal ettireceklerdir. Her şey yapacaklardır. Bunları alet olan korkan kimseler de olacaktır. Ama Allah'a inanmış gerçek müminler, hakiki müminler, icabında betrede çıkacaktır, uhuda da çıkacaktır, ahtaba da çıkacaktır. Ve akibetinin mutlakin tahbısınca, bütün entrikalara rağmen, bütün keyitlere tuzaklara rağmen, en cam müminlerin olacaktır. Allah'a inananlar suyun üzerine çıkacaklardır, diğerleri yerin dibine karına batacaklardır. Bu Allah'ın fermanıdır. Camiye gelen bunun ne demek olduğunu çok iyi bilir başını riyakarlık yoksa secdeye koymada, içinde nifak yoksa başını Allah'ın azameti karşısında secdeye koyan bunun manasını çok iyi bilecektir. Alem bilsin, bilenler bilmeyenlere bildirsinler ki gürültü pabuç çıkarma niyetinde değiliz. Vücudumuzu parça parça etseler, saçlarımız adetince başlarımız olsalar, hepsini her gün birer birer koparsalar, hakikati Kur'an'ye yefede olan bu baş, sözü gibi eda ediyorum. Ehli dalalete, kefere ve fecereye teslim silah etmeyecektir. Evlerin etrafında dolaşsalar, evlerin içine girseler, bizimle yemek yese namaz kılsalar, kat iyi emrilsinler ki müminler cepheyi bırakıp kaçmayacaklardır. Kaçtıkları zaman Allah'tan uzaklaşacaklardır. Resulullah'tan uzaklaşacaklardır. Bunu da ister emniyetine duyurun, ister bitine duyurun, af buyurun ister itine duyurun. Alem duysun biz böyleyiz. Elâ inne ahtenel-kelâmü ve eblâ-l-nizâm. Kelâmullâhil-melikil-azîzil-allâm. Kâmâ kâlâllâhu tebâreke ve teâlâ fil